Demokrasi aramıyor dizimizin bu bölümünde yakın geçmişte korkunç bir baskı rejimi altında büyük acılar çeken bir ülkedeyiz. Bu baskı rejimi sonunda bir başka ülkenin askeri müdahalesiyle devrildi. Ardından uluslararası toplum devreye girerek ülkede demokratik bir sistem kurmaya çalıştı. Afganistan, Irak, hayır Kamboçya'dayız. Bu ülkede demokrasinin durumuna bakacağız. Birleşmiş Milletler 12 yıl önce Kamboçya'da devreye girerek bu çökmüş ve baskı altında büyük eziyet çekmiş olan ülkede demokrasiyi inşa etmeye çalıştı. Fakat otomobille başkent Phnom Penh'in 2 saat kuzeyine çıktığınızda Kamboçya biçimi demokrasinin kırsal alandaki halk için özgürlükten çok zor yaşam koşulları anlamına geldiği izlenimine ediniyorsunuz. Kuçveng bu bölgedeki bir köyün muhtarı. Yöre halkının geçimini temin etmek için bağımlı olduğu bir ormanın özel bir şirket tarafından nasıl yok edildiğini anlatıyor. Eskiden ağaçlar şimdi gördüğünüz gibi değildi. Çok daha uzundular. İnsanlar geçimlerini bu ağaçların meyvelerinden sağlardı. Ayrıca lastik yapmak için reçine, sepet yapmak için de kamış toplardık. Kuçveng ormanın yok olmasından hükümeti sorumlu tutuyor. Fakat suçladığı hükümet seçimle iş başına gelmiş. Kuçmeng halkın bilinçli bir tercih yapmadığı inancında. İnsanlar cahil oldukları için onlara oy verdi. Politikacılar halkın oylarını satın alıyor. Sonra da onları aldatıyorlar. Seçimden bir gece önce yerel siyasetçiler halkın kapısını çalmaya başlar. Onlara pirinç, baharat ve giysi verirler. Ertesi günde halk onların partisine oy verir. Şu sırada iktidarda olan herkes, polis, askerler, yerel yetkililer bunların tümü toprağa işgal etmeye çalışıyor. Eğer niyetleri bölgeyi kalkındırmaksa niye okul, sağlık merkezi ya da yol yapmıyorlar? O zaman daha mutlu olurduk. Fakat ormanın yok edilmesi projesinden hiç memnun değiliz. İnsanlar giderek yoksullaşıyor, geceleri hiddetlerinden ağlıyorlar. Bölgede artık pek bir ağaç kalmamış. Onun yerini çalılık bir alan almış. Köylülere vaat edilen kalkınmadan da pek bir eser yok. Bu yüzden geleneksel topraklarının çalındığını söyleyen bölge halkı protesto eylemlerine başlamış. Geçtiğimiz Kasım ayında köylüler bir gösteriden sonra dinlenmeye çekildikleri sırada gecenin geç saatlerinde köylerine el bombası atılmış. Küçük ahşap kulübesinin önünde uyumakta olan Ja yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Kıyam Ormanı korumak için ağaçları kesen özel şirkete karşı protesto gösterilerine katılmıştık. Buralar bizim yurdumuz. Gelecekte çocuklarımın, torunlarımın yaşamlarını sürdürebilecek hiçbir şeyin kalmamasından endişe ediyorum. Gece uyuyordum, el bombasının gürültüsüyle uyandım. Yaralanmışım ama önce fark etmedim. Hamamdan düşüp yerde sürünmeye başladım. Diğerleri gelip bana yardım ettiler. Şimdi bile ayaklarım hala tutuk. Protesto eylemleri sadece bir bölgeyle sınırlı değil. Geçtiğimiz Mart ayında Kamboçya'nın Tayland sınırında topraklarından atılan köylüler gösteri yaparken polis ateş açmış. 6 kişi ölmüş. Kamboçya'nın neresine gitseniz insanlar yolsuzluktan şikayet ediyor. İnsanların hayatını demokrasinin teorik yararlarından çok Gündelik küçük, çaplı yolsuzluk belirliyor. Birleşmiş Milletler ülkeye seçim sistemini getirmiş ama yolsuzluğa karşı pek bir şey yapmamış ya da yapamamış. Her yerde bas bas bağırarak para konuşuyor. İnsanların oy hakkının ise bir fısıltı kadar önemi yok. Başkent Phnom Penh sokaklarında trafik polisinin şehir içinde ulaşımlarını motosikletleriyle sağlayan insanları durdurup rüşvet talep etmeleri gündelik bir olay haline gelmiş. Polis bir dolar bazen de daha az miktarda bir para almadan bu insanların yollarına devam etmelerine izin vermiyor. İşte bir kavşakta durdurulan bir motosikletli. Kırmızı ışıkta durup beklediğini, ışık sarıya değişince hareket B bu, ettiğini en fakat yeşili beklemesi yok. gerektiğini söyleyen yok polis yok tarafından yok. durdurulduğunu anlatıyor. Polis memurları 5 bin real, yani bir Amerikan dolarının biraz üstünde bir rüşvet talep etmiş. Sonunda bu motosikletli kişi polisi 3 bin reale razı etmiş. Bu tür olaylar yanlış bir şey yapmasanız bile her zaman yaşanıyor. Tabii polis memurları aldıkları para karşılığında maktub falan da vermiyor. <gülüyor> Demokrasinin bir temel unsuru da hukuk devleti ilkelerinin egemen olması. Acaba Kamboçya'daki hukuk sistemi nasıl işliyor? Yargı sistemi adil ve tüm ülke vatandaşlarına açık mı? Ülkenin önde gelen insan hakları avukatlarından Lao Mong Hai kuşkulu. Open, but as to fairness very doubtful, to say the least. First, yargı sistemi bütün vatandaşlara açık ama adil olduğu son derece kuşkulu. Birincisi, yargıçlarımız tamamıyla bağımsız değil. Ayrıca mesleklerinde ehil oldukları kuşkulu. Yeterince güçlü olan ya da varlıklı olan kişilerin baskıları nedeniyle tarafsızlıkları da kuşkulu. Parası olan, nüfuzu olan kişilerin davaları kazanma şansı daha fazla. Bu anlamda Kamboçya'da demokrasi henüz yok. Angkor Wat, Kamboçya tarihinin en görkemli dönemini yansıtan bir tapınak. Kımer İmparatorluğu'nun Güneydoğu Asya'nın tümünde egemen olduğu 12. yüzyılda yapılmış. Tapınağın girişinde müzik çalanlarsa ülkenin daha karanlık bir dönemini yansıtıyor. Onlar Kamboçya'da hala ciddi bir sorun olmaya devam eden kara mayınlarının kurbanları. Bazılarının ayakları yok, bir tanesi ama. Ülkenin önde gelen tarihçilerinden Kint Bo Thay, Angkor Wat Tapınağı'nın Kamboçyalılarının gözünde ne anlama geldiğini anlatıyor. Angkor Wat Tapınağı ulusal kimliği, ulusun ruhunu temsil eder. Kamboçya'nın altın çağında inşa edilmiştir. Kamboçya bayrağının amblemidir aynı zamanda. Çünkü Kamboçya'nın tarihinde en güçlü olduğu, imparatorluğun neredeyse Güney Asya'nın tümünü yönettiği bir dönemde, yani yaklaşık bin yıl önce yapılmıştır. Dünyadaki en büyük dini yapı olarak bilinir. Angkor Wat gibi semboller Kamboçyalıları bir araya getiren değerler. Demokrasilerde halkın ortaklaşa benimsediği, ulusal kimliği belirleyen sembollerin önemi var. Kamboçya halkı içinde Angkor Wat böyle bir sembol. Fakat Kamboçya'da ülkenin en karanlık dönemini temsil eden semboller de hala insanların belleklerinden silinmiş değil. Kamboçya'da 1975 yılından itibaren yaşananları hatırlamadan bu ülkeyi anlamak mümkün değil. 1975'te Vietnam Savaşı nedeniyle ülkeyi işgal eden Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi ardından Kızıl Kmerler iktidarı ele geçirdi. Bundan sonraki dört yıl içinde Kızıl Kmer iktidarının bazılarına göre bir buçuk milyon, bazılarına göre ise iki hatta üç milyon insanın ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Başkent Phnom Penh'in merkezindeki bir başka sembol, Kızıl Kmer döneminin bu dehşetini yansıtıyor. Uh, Toul right the... Müzesi'nin tam merkezindeyiz. Burası eskiden cezaeviydi. Yuk Chan, Phnom Penh'deki Dokümantasyon merkezinin yöneticisi. Kızıl Kmer döneminde yaşananların araştırılıp ortaya çıkarılması için en fazla çaba gösterenlerden biri. Burası eskiden cezaeviydi, şimdi ise soykırım müzesi. Burada Kızıl Kmerler döneminde 14 bin mahkum öldürüldü. Sadece 12 kişi sağ çıkabildi. Müsenin odalarından birindeki camlı dolapların içinde ülkenin değişik yerlerinden bulunup getirilen kafa tasları var. Bunlar insan kafatasları. Hepsi de Kızıl Kımerlerin kurbanı olmuş kişiler. Kamboçya'da kraldan mütevazı bir çiftçiye kadar ailesinin en az bir üyesi işkence görmemiş veya öldürülmemiş bir kişiye rastlayamazsınız. Peki Kızıl Kımerler döneminde yaşanan bu dehşet bugün Kamboçya'da demokrasinin yerleşmesini nasıl etkiliyor? Yükçang ülkenin bu dönemin etkilerini hala üzerinden atamadığını söylüyor. Kamboçya bugün kırılmış bir bardağa benziyor. Yere düşüp paramparça olan bir bardak. Ve biz şimdi bu cam parçalarını zampla yapıştırıp bardağı onarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Bu yüzden ileriye doğru adım atmak çok zor oluyor. Kızıl kümerlerin yaklaşık 2 milyon kişiyi yok etmesi sadece 4 yıl aldı. Fakat ülkede yeni bir başlangıç yapmak, toplumu yeniden inşa etmek için neredeyse 30 yıldır uğraşıyoruz. Dokümantasyon Merkezi'nin yöneticisi Yuk Chang, Kamboçya halkının Kızıl Kmerler döneminde yaşanan şiddet ve baskının etkilerini hala üzerinden atamadığını ve bugün bile ülkenin siyasi liderliğine karşı muhalefet etmekten, protesto eylemleri düzenlemekten çekindiğini belirtiyor. Instances of fear have been on from the Khmer period. Kızıl kümerler dönemindeki korku ve tedirginliğin etkileri hala sürüyor. İnsanlar seslerini çıkarmaktan hala korkuyorlar. Bu yüzden daha iyi bir yaşam talep etmek için tutum alamıyorlar. Ayrıca her şeye neden olarak Kızıl kümerleri göstermeye başlarsanız, o dönemden sonra her şey bir gelişme olarak görülmeye başlanıyor. Örneğin bugün 10 gömleğim, 10 çift ayakkabım var, Kızıl döneminde dönemindeyse hiçbir şeyim yoktu gibi. Dolayısıyla artık Kızıl Kümerleri geçmişte bırakmanın zamanı geldi. O dönem bitti artık. Kızıl Kümer rejimi Vietnam ordusunun 1979 yılında Kamboçya'yı işgal etmesiyle yıkıldı. Bunun ardından ülkede yıllar süren bir iç savaş yaşandı. Sonunda Kamboçya'ya davet edilen Birleşmiş Milletler Phnom Penh'e karargah kurdu ve 1993 yılında yapılan genel seçimleri düzenledi. Seçimlerin ardından da hemen ülkeyi terk etti. Bazılarınca da Kamboçya'daki yeni demokrasi yeşerene kadar ülkede kalıp halka yardım etmediği gerekçesiyle eleştirildi. Peki günümüzde Afganistan ve Irak'ta yaşananlar göz önüne alındığında Kamboçya deneyinden çıkarılabilecek dersler var mı? 1993 yılında Birleşmiş Milletler görevlisi olarak Phnom Penh'de bulunan Peter Bartu. The aslında yabancıların bir ülkeye gidip o ülkenin siyasi ve kültürel dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirmesi olağanüstü zor bir şey. Bir ülkenin yasaları, oyunun kuralları, ticaret, siyaset ve sosyal ilişkileri o ülkenin coğrafyası ve kültürüne sıkı sıkıya bağlı. Başka ülkelerden ithal ettiğiniz uygulamaların bu ülkelerde kök salması çok zor. Dolayısıyla bu tür girişimlerin son derece sınırlı bir etkisi olduğunu anlamak gerek. Bu sınırlı etkileri Kamboçya'da gözlemek pek zor değil. Demokrasinin ülkede gerçekten henüz kök açık. Başbakan Hun Sen 20 yıldır iktidarda. Ve Irak ve Afganistan gibi Kamboçya'da da geleneklerin modern bir demokrasinin araçlarından çok daha güçlü olduğu görülebiliyor. Fakat birçok Kamboçyalı demokrasinin kendileri için vazgeçilmez bir hak olduğunu düşünüyor ve bunun için mücadele etmeye kararlı. Tekstil işçisi Lai Suhbip bunlardan biri. Diğer işçilerin sendikalara katılması için mücadele eden Lai, Kamboçya'nın demokrasi yanlısı kahramanlarından biri olarak görülüyor. Örgütlenme özgürlüğümüz yok ama ben kararlıyım. İşçilerin kendi sendikalarına sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bu konudaki kararlılığım ve fabrikadaki faaliyetlerim yüzünden hedef seçildim. Daha iyi şartlar, daha güvenli çalışma koşulları, hamile işçilerin doğum izni alabilmesi için mücadele ettim. Sonunda genel grev ilan ettik ve sorun bu andan itibaren başladı. Evime gelip beni nefessiz bırakmak için yüzümü bir bezle bağladılar. Ellerimi bağlayarak, boynuma demir çubuklarla vurdular. Fabrika sahibi bizim kendi sendikamızda örgütlenmemizi istemiyor. Çünkü sendikalar işçilerin daha iyi haklara, daha iyi ücrete sahip olması için çalışıyor.'' Bu yüzden işverenlerin boğazına takılmış bir kılçık gibiyiz aslında. Kamboçya'nın gerçek bir demokrasi haline gelebilmesi için kat etmesi gereken daha uzun bir yol var. Fakat sonunda başarabilir mi? Mo Sochua eski bir bakan. Demokratik hakların geliştirilmesi talebiyle daha sonra muhalefete geçmiş. Kamboçya'nın önünde başka bir seçenek olmadığını söylüyor. Look at Ukraine look Ukrayna'ya bakın Ukrayna'yı görüp turuncu Devrimi düşünüyoruz Var olan liderliği iktidardan devirecek kadar güçlü bir halk iktidarı Kamboçya'daki muhalefet partisinin Ukrayna'dan öğrenmesi gereken şey halkla birlikte çalışmanın önemi halkın kendi kaderini kendi eline alması için çalışmak ve insanlara bir şeyleri değiştirebilecekleri inancını vermek Kamboçya Hükümeti'nin eski bakanlarından Mo Sochua'nın Ukrayna hakkında düşündüklerinin doğru olup olmadığını Demokrasi Aranıyor dizimizin bir sonraki programında inceleyeceğiz ve Ukrayna'nın demokrasi serüvenine göz atacağız. I wish I knew how it would feel to be free. I, I break all the chains hold.